Anton Çeho Acı Seslendiren Akın Altan Kime Anlatsam Kederimi 15. ya da 16. yüzyıla ait dinsel bir şiirin ilk dizesi Anonim Akşam Karanlığı Sulu, iri iri kar taneleri henüz yakılmış fenerler altında uçuşuyor ince, yumuşak bir alçı tabakası gibi damları, atların sırtlarını, omuzlarını Başlıklarını kaplıyor. Arabacı Iona Potapov, bir hayalet gibi bembeyaz. Canlı bir vücut ne kadar büzülebilirse o kadar büzülmüş, hiç kımıldamadan yerinde oturuyor. Üzerine bir yığın kar düşse bile gene de karı silikmek lüzumunu duymayacak. Beygiri de bembeyaz, hareketsiz. Hareketsizliğiyle, keskin köşeli biçimiyle, ayaklarının sopaya benzeyişiyle, o, bir kapıya satılan posta atlarına benziyor. Herhalde düşünceye dalmış. Sabandan, alıştığı o rahat manzaralardan alınıp da buraya, korkunç çığlıklarıyla, hiç kesilmeyen gürültüleriyle, öteye beriye koşuşan insanlarla dolu bu kargaşalık içine düşen bir mahluk, böyle uzun uzun düşünmez de ne yapar? İona ile Beygiri, çoktan biridir yerinden kımıldamıyor. Avludan daha yemekten önce çıkmışlardı. Hala siftah etmediler. İşte şehrin üzerine akşam karanlığı basıyor. Fener ışıklarının solgun alevleri, yeislerini daha canlı ışıklara bırakıyor. Sokağın gürültüsü daha da artıyor. İona birdenbire ''Arabacı! Viborg tarafına!'' diye bir ses işitiyor. ''Arabacı!'' Şaşırıyor, karla birbirine yapışan kirpikleri arasından kaputla kukuleta giymiş bir subay görüyor. Subay ''Viborg tarafına!'' diye tekrarlıyor. ''Uyuyor musun nedir? Viborg'a!'' Iona, kabul işareti olarak dizginleri çekiyor. Bu çekişle atın dizginleri, sırtı üzerindeki karlar, alçı parçaları halinde düşüyor. Subay kızağa oturur. Arabacı, dudaklarını şapırdatır, boynunu kuğu gibi uzatır, yerinden kalkar gibi davranır. Alışkanlıkla kamçısını sallar, Beygir de boynunu uzatır, sopa biçimindeki ayaklarını büker, kararsız kararsız yerinden kımıldar. Çok geçmeden, aşağı yukarı giden karaltılardan sesler işitir. ''Nereye gidiyorsun lan? Şeytan mı dürttü seni? Sağ ol sağ. Kızaktaki subay kızarak, ''Sen daha kızak sürmesini bilmiyorsun. Sağa gitsene!'' der. Bir karose arabacısı küfreder. Sokağa koşa koşa geçerken omzuyla atın ağzına çarpan bir yolcu, Iona'ya öfkeli öfkeli bakar, sonra kolundan karları silker. İona yerinde sanki iğne üzerinde oturuyormuş gibi kımıldar, dirseklerini geniş geniş açar, sanki nerede olduğunu, niçin burada olduğunu anlamıyormuş gibi gözlerini pırıl pırıl döndürür. Subay alaylı alaylı, Hepsi de! Ne aşağılık herifler değil mi? Sanki seninle çarpışmak yahut atın altına düşmek için gayret ediyorlar. Birbirleriyle sözleşmişler gibi. Öyle değil mi? Iona başını çevirip müşterisine bakar. Dudaklarını kıpırdatır. Bir şey söylemek istediği bellidir. Ama boğazından, kısık seslerden başka bir şey çıkmaz. Subay, ne var? diye sorar. Iona gülümSüyormuş gibi ağzını çarpıtır, ıkınır, sıkınır. Nihayet "Benim de beyefendi. Bu hafta oğlum öldü." Hmm. "Neden öldü?" Iona bütün gövdesiyle müşterisine döner. "Kim bilir." der. "Herhalde hummadan. Hastanede üç gün yattı, öldü. Allah'tan işte. Karanlık içinde yolunu değiştirsene herif." ''Ne o? Köpoğlu köpek! Görmüyor musun?'' Sesleri işitilir. Müşteri ''Sür, sür!'' der. ''Bu gidişle sabaha kadar varamayız. Atı biraz sürsene!'' Arabacı tekrar boynunu uzatır, yerinde bir davranır, ağır bir kibarlıkla kırbacını şaklatır. Bundan sonra birkaç defa başını çevirir, müşteriye bakar. Ama o gözlerini kapar. Dinlemeye hiç de istekli olmadığı bellidir. Iona, müşterisini Viborg tarafına bıraktıktan sonra lokanta önünde durur. Gene büzülür, gene hareketsiz kalır. Sulukar tekrar başlar. Onu da atını da gene beyaza boyamaktadır. Bir saat böyle geçer. Kendisi de beygiri de gene bembeyaz kesilir. Bir saat, iki saat böylece geçer. Kaldırımdan Yüksek sesle tartışıp lastiklerini kuvvetle vurarak üç genç geçer. İkisi ince, uzun boyludur. Üçüncüsü kısa boylu. Kamburdur. Titrek bir sesle ''Arabacı, polis köprüsüne!'' diye bağırır. ''Üç kişi yirmi kapik!'' İona dizginleri çeker. Dudaklarını çapırdatır. Yirmi kapik para değil ama ne yapsın? Artık fiyatı düşünmez. Ruble mi beş kapik mi?'' Onca farkı yoktur. Yeter ki müşteri olsun. Gençler birbirine sövüp sayarak itişe kakışa kıza yaklaşır. Üçü de oturmaya uğraşır. Kimin oturup kimin ayakta kalacağını kararlaştırmaya çalışırlar. Uzun tartışmalardan, karşılıklı alaylardan sonra en kısa boyluları kamburun ayakta durmasına karar verilir. Kambur, yerini alarak Iona'nın ensesine öfler. ''Hadi sür.'' diye titrek bir sesle bağırır Atı bir kırbaçla bakalım amma da şapkam var kardeş Daha kötüsü Petersburg'da bulunmaz İona <gülüyor> diye güler İşte böyle şapka E böylesi sürsene beygirini Yol boyunca hep böyle mi gideceksin Yoksa ense köküne indiririm ha Uzun boylulardan biri Başım çatlıyor der Dün Dukma Sovlarda Vaska'yla birlikte dört şişe konyak içtik. Öbür uzun boylusu da ''Amma da atarsın sen'' diye çıkışır. ''Vallahi doğru söylüyorum. Evet, o kadar doğru ki bitler bile güler.'' İona ''Hehe'' <gülüyor> diye güler. Baylarımın keyfi yerinde. Kambur kızarak ''Allah cezanı versin moruk'' der. ''Sürecek misin, sürmeyecek misin? Bu sanki arabayla gitmek mi?'' Şunu bir kamçılasana. Hadi bakalım. Ha işte öyle. Adam akıllı. İona sırtında bir vücudun kımıldadığını hisseder. Kamburun sesini duyar. Kendisine edilen küfürleri işitir. İnsanları görür. Yalnızlık duygusu yavaş yavaş ondan uzaklaşır. Kambur öyle yakası açılmadık uzun küfürlere başlar ki bitirmeye nefesi yetmez, öksürmeye başlar. İki uzun boylu genç Nadej de Petrovna adında bir kadının sözünü etmeye başlar. Iona, onlara döner, kısa bir sessizliği fırsat bilerek başını biraz daha çevirip der ki, ''Benim de bu hafta oğlum öldü.'' Kambur, öksürdükten sonra dudaklarını silerek içini çeker. ''Hepimiz öleceğiz.'' der. ''Hadi, sür, sür! Ben daha fazla böyle gidemem. İmkanı yok. Bu arabacı bizi ne zaman götürecek?'' Sen de şöyle hafiften ensesine bir indir de. Maruk, işitiyor musun? Ensene indireyim mi? Size nezaketli davranmaktansa insan yürüsün daha iyi. İşitiyor musun? Eşek eşekovic. Sözlerin vız geliyor galiba sana. Iona, ensesine inan tokatları pek duymaz. Daha çok sesini işitir. Hihih, <gülüyor> diye güler. Neşeli baylar. Allah uzun ömür versin. Uzun boylusu, ''Arabacı, evli misin?'' diye sorar. ''Ben mi?'' <gülüyor> ''Neşeli baylar, şimdi bir tek karım var. Kara toprak.'' <gülüyor> ''Mezar, mezar. Oğlum öldü de ben yaşıyorum. Şaşılacak şey. Ölüm yanlış kapı çaldı. Bana geleceğine oğluma geldi.'' Iona, oğlunun nasıl öldüğünü anlatmak için başını çevirir. Ama o anda kambur, hafifçe içini çeker. ''Hele şükür. ''Gelebildik!'' der. Arabacı, yirmi kapı kaldıktan sonra karanlık bir giriş kapısı içinde kaybolan hovarda gençlere uzun uzun bakar. Gene yalnız kalır. Gene içinde sessizlik başlar. Bir zaman sönmüş olan acısı gene baş gösterir. Daha büyük bir kuvvetle göğsüne ezer. İona'nın gözleri kaygıyla, acıyla sokağın iki yanından geçen kalabalığa dikilir. Gelip geçen binlerce insandan onu dinleyecek biri var mıdır acaba? Ama kalabalık, onu ya da acısını fark etmeden geçip gider. Acısı korkunçtur, sınırsızdır. Ona öyle geliyor ki, göğsü patlayıp içinden acısı fışkırsa, bütün dünyayı kaplayacaktır. Ama gene de bu acı görünmez. O kadar küçük bir kabuğa sığınmıştır ki, gündüz, Işık altında bile görülmez. Iona, elinde zembil taşıyan bir kapıcı görür, onunla konuşmaya karar verir. Kuzum, saat kaç? diye sorar. Ona geliyor. Niye durdun burada? Yürüsene! Iona, birkaç adım uzaklaşır. Tekrar büzülür. Kendini acısına verir. Artık insanlarla konuşmayı lüzumsuz sayar. Ama daha beş dakika geçmeden, eğilip kalkar, Sanki bir acı duymuş gibi başını sallar, dizginleri dürter. Artık daha fazla dayanamaz. Hana gideyim, diye düşünür. Hana. Beygir, sanki düşüncesini anlamış gibi tırısak kalkıp koşmaya başlar. Bir buçuk saat geçmeden büyük, pis bir tandırın yanında oturmaktadır. Tandırda, döşemede, peykelerde insanlar yatmışlar, horuluyorlar. Dumanlı, boğucu bir hava. Iona, uyuyanlara bakar, başını kaşır. Oraya bu kadar erken döndüğüne pişman olur. Arpanın parasını bile çıkaramadım, diye düşünür. Kederim hep bundan. Eşini bilen, atını doyuran insan her zaman rahattır. Genç bir arabacı bir köşeden kalkar. Uyku sersemliğiyle yıkıla yıkıla boğazını temizler. Su dolu kovaya uzanır. Iona, su mu içeceksin? der. Evet, su. Eh, afiyet olsun. Benimse kardeş, oğlum öldü. Haberin var mı? Bu hafta, hastanede. Olur şey değil. İona bu sözlerin ne tesir bırakacağına bakar. Ama hiçbir tesir bırakmadığını görür. Genç arabacı kafasını yorganın altına sokup hemen uyur. İhtiyar, ah, çeker, başını kaşır. Genç arabacı nasıl su içmek isterse, o da öyle konuşmak ister. Oğlu öleli neredeyse bir hafta olacak. Oysa bu hikayeyi daha kimseye gereği gibi anlatamadı. İyice, rahat rahat anlatması lazım. Oğlunun nasıl hastalandığını, nasıl acı çektiğini, ölmeden önce neler söylediğini, nasıl öldüğünü anlatmak lazım. Cenaze merasimini, rahmetlinin elbiselerini almak için hastaneye gidişini anlatması lazım. Köyde, kızı Anisa kaldı. Onun sözünü etmek lazım. Daha anlatacak neler var neler. Dinleyen, ah çekmeli, ohlamalı poflamalı. Kadınlarla daha da iyi konuşulur. Budaladırlar ama, iki sözde ağlamaya başlarlar. Iona, gidip beygire bakayım, diye düşünür. Uyumak için her zaman vakit bulunur. Giyinir. Beyginin bağlı olduğu ahıra gider. Arpayı, samanı, havayı düşünür. Yalnızken oğlunu düşünemez. Ancak başka biri olduğu zaman konuşabilir. Ama kendi kendine düşünüp, onu gözlerinin önüne getirmek, ona dayanılmaz bir acı verir. Iona, Beygirinin parlak gözlerini görünce, ''Yalanıyor musun?'' der. ''Yalan, yalan. Arpanın parasını çıkarmazsak saman yiyeceğiz.'' Evet, artık ihtiyarladım. Arabayı sürecek takatim kalmadı. Arabacılık etmek benim değil, oğlumun harcıydı. O tam arabacıydı. Ne olurdu yaşasaydı. Kısa bir zaman sürer, sonra devam ederdi. Öyle işte kardeşim kısrak. Kuzmo İon hiç yok artık. Allah rahmet eylesin. Boşu boşuna gitti işte. Düşün bir kere. Senin bir tayın var. Onun öz annesisin. Bir de bakıyorsun birden bire tay ölü veriyor. Acımaz mısın? Beygir yalanır, dinler sahibinin ellerine doğru olur. İyona dalar, ona her şeyi anlatır. 1885 Son